Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha qatuqatuhu wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd fastaghil hadith kitabullah wa khayral hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhtataatuha wa kullu muhtataatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi annar Fuma ba'd kardeşlerim 53. konu 113. dersi görüyoruz Konumuz Hudeybiye gazvesi. Hudeybiye anlaşması diye meşhurdur bu konu. Ama burada müellif yani kitabımızın yazarı Hudeybiye gazvesi yani savaşı diye isimlendiriyor. Onu da söyleyeceğimiz üzere müşriklerin aleyhissalatü vesselam'ı engellemek için hazırlık yapıp da ondan sonra Bir takım tedbirleri aldıktan sonra Sanki savaşa çıkar gibi çıkmalarından dolayı Gazve, yani savaş diye isimlendiriliyor Aslında Hudeybiye anlaşması diye meşhur Sadece bir bölümünü göreceğiz Bugünkü konuda Diğer bölümünü de inşallah bir dahaki derste göreceğiz Evet, konumuz bu Hudeybiye Gazvesi ve Hudeybiye'ye giden yol Bugünlerde yani tarihin o dönemleri kastediliyor. Müslümanlar yeni bir merhaleye, yeni bir aşamaya girmişlerdi. Allah Azze ve Celle'nin peş peşe yardımı ve zaferi Müslümanlara geliyordu. Bildiğiniz üzere Hendek Savaşı'nı söyledik, ondan bahsettik. O savaşta Allah Azze ve Celle'nin yardımı gelmişti. Rüzgarla ve görünmeyen ordularla Sonra Kurayze oğullarına karşı bir savaş yapılmış ve bu hususta da Allah Azze ve Celle yardım etmiş ve dolayısıyla bir zafer gelmişti. Akabinden bazı eşkıya kabilelere yol kesenlere karşı seriyeler gönderilmiş ve birçok esirler ganimetler elde edilmişti. Müslümanlar böyle bir halde iken yani zaferleri ondan sonra ganimetleri peş peşe elde ederken Araplar, Yahudiler bu yol kesen iskiyalık yapan kimseler de zillet üzerine zillet alıyorlar. Yani onlar bir aşağılık, bir zillet, zayıflama söz konusuydu. Aynı zamanda o kimseler hem müşrikler hem Yahudiler hem de Araplardan o olan o kimseler zalim kimseler, gelecekleri hakkında bir endişeleri ve korkuları oluşmaya başlamıştı. Aleyhissalatü Vesselam da, Mescid-i Haram'a, Mekke'ye ziyaret etme, oraya umre yapma görüşüne gitmişti. Yani böyle bir düşüncesi vardı. Ki, bu Mescid-i Haram, ne bir kabilenin tek ne de Kureyş'in mülkü değildi. Yani Kureyşlilerin elinde olan veyahut da onların dışında kimsenin oraya gitmeyeceği, ziyaret etmeyeceği bir yer değildi. Onların tek elinde değildi kısacası. Bilakis İbrahim Aleyhisselam'ın mirasıydı. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma ve her sene müşrik olmalarına rağmen müşrik olmalarına rağmen oraya insanlar hac için gidiyorlar. Yani o dönemde de, İslam'dan önceki dönemde de hac vardı. Kur'an-ı Kerim'de buna şahitlik ediyor zaten. Aleyhissalatü Vesselam Hicri 6. senenin Zilkade ayının başlarında hareket ediyor. Mekke'ye, Mescid-i Haram'a Umre ziyareti için hareket ediyor. Ve beraberinde ashabından 1400 kişilik bir grup var. 1400 kişiyle birlikte harekete geçiyor. Ye yanında da aynı aynı zamanda kurbanlıklar götürüyor ki o kurbanlıkları da oradaki aslında Umre'de kurban kesme olayı yoktur. Hac'da vardır. Orada kesip yani Mekke'de kesip oranın fakirlerine, fukaralarına, yoksullarına dağıtmak istiyor. Aleyhissalatü Yani Medine'den gelirken orman getiriyor Evet. Müşrikler müşrikler Müslümanların Mekke'nin hürmetine yani saygınlığına e, saygı göstermediklerini iddia ediyorlar. Böyle bir propaganda yapıyorlardı. Mekke'nin haramlığına e, saygı göstermediklerini, ikrar etmediklerini, kabul etmediklerini Müslümanların saygısızca davrandıklarını bu şekilde e, bir iftiralarda, böyle bir kampanyalarda bulunuyorlardı ki, işte bunu da, böyle bir anlayışı da Aleyhisselatü Vesselam'ın sırf Mekke'ye tazim için çıkması işte bu anlayışı, bu iftirayı bitiriyordu adeta. Bu arada Aleyhisselatü, Aleyhisselatü Vesselam müşriklerden bu hareketin yani Mekke'ye yürümenin neticesinde bir saldırı, bir baskın olacağını bekliyordu. Böyle bir beklentisi vardı. Onun için de yanlarına silahlarını aldılar ve hazırlık yaparak, yaparak hareket ettiler, yola çıktılar. Ve bazı kabileleri de giderken veya gitmeden önce yanlarına yardıma çağırıyorlar. Daha önce kendileriyle savaştıkları kabileler var. Araplardan. Müzeniye ve Cüheniye adlı kabileler. Arap kabileler. Bunlardan yardım istiyorlar. Ancak onlar yardım etmiyor ve bir sürü mazeretler ileri sürüyorlar. Savaşa katılmamak için. Daha doğrusu yani Aleyhisselatü Vesselam'la gitmemek için birçok mazeretler öne sürüyorlar. Bu kabilelerin, bu Arap bedevi kabilelerin bu hareketini Kur'an bize anlatıyor ve onlara ayıplıyor. Onların bu davranışını Allah Azze ve Celle kınıyor ve bize bildiriyor. Çünkü onlar korkudan dolayı böyle bir savunma yapıyorlar. Yani e, mazeretler e, sürüyorlar. Korkudan dolayı, içlerinde bulundukları bir korkudan dolayı e, ve o Arap kabileleri umre yolunun, umrenin tehlikelerle sarılmış, çevrilmiş olduğunu biliyorlar. Ondan dolayı da bir takım mazeretleri sürüyorlar. Bu olayı, bu mazeret sürmelerini Kur'an bize şöyle anlatıyor, Fetih Suresi'nde. Bu Fetih Suresi de gelecek inşallah bir dahaki derslerde. Aleyhissalatü Vesselam, Hudeybiye'den Medine'ye dönerken nazil oluyor allah Teala diyor ki, سَيَقُولِ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْعَعْرَبِ Araplardan, yani bu bedevi olan kimselerden, bu kabilelerden, sana diyecekler ki, شَغَلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَاَهْلُونَا فَاسْتَغَفِرْ لَنَا Ailelerimiz ve mallarımız bizi meşgul etti. Yani bize engel oldu. Sizinle beraber çıkmamıza engel oldu. Bizim, bizim için istiğfar et diyorlar. Aleyhisselatu vesselam. يَقُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا اَلَ Maalesefi kulubuhum onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Yani inanmadıkları halde böyle söylüyorlar. Yalan söylemiş oluyorlar. Kul femen yemliku lekum min Allahi şey'en in irade bikum nefan ev irade bikum darran. İn irade bikum darran ev bikum nefa. Diyor ki Allah Teala onlara de ki yani ey resulüm onlara de ki eğer Allah size bir zarar dokundurmak isterse yahut da size bir fayda dokundurmak isterse, fayda vermek isterse Allah'tan kim bir şeye malik olabilir? Yani buna kim engel olabilir? Belki an Allah'u bima ta'meluna khabira bilakis Allah-u Teala yaptığınız şeylerden haberdardır. Bel vanantum ellen yengalibel rasulü vel mu'minune ila ehlihim ebeda. Bilakis ey Araplar ygamber Alisinat vesselamla beraber çıkmayan mazeret sunan kimseler Sizler peygamberin ve müminlerin tekrar ailelerine yani Medine'ye asla dönmeyeceğini zannettiniz ve zu yine daliketiğikullu bir kum vedanen tüm zaannesı ve kutum kalmın Burra ve bu kalplerinizde süslendi böyle düşünceniz böyle inancınız sizin kalbinize süsl süslendi süslü geldi ve kötü bir zanda bulundunuz ve helak olan topluluktan oldunuz diyor. Allah Azze ve Celle işte burada bu Arapların bu davranışını kınıyor. Evet. Onlar ayet-i kerimeden de haber verdiği üzere firarın yani savaştan kaçmanın veya aleyhissalatü vesselamla beraber olmaktan E, kaçmanın faydalı olduğuna e, inanmışlardı. zan Böyle bir zanda bulundular ve aleyhissalatü vesselama mazeretler ileriye sürdüler. Bir takım mazeretler sürdüler. Her ne kadar e, yani bir zafer elde edilse de mazeretler gösterdiler. Allah azze ve celle de bu ayetlerle onların ayıbını ortaya döktü onların açıklarını ortaya döküyor. Kur'an-ı Kerim'de onları zenme diyor yani yeriyor. Bu ayet-i kerimen tefsirinde İbnü Cerir et Taberi rahmetullah aleyh diyor ki: "Kul femen yamliku lekum min Allahi şey'an?" Allah'tan size kim bir şekilde bir şeye malik olabilir? Kim sahip olabilir? Yani bu Arap kabileleri senden bağışlanma istiyorlar. Senin onlar için istiğfar etmeni istiyorlar. Geri kalmalarından dolayı. Yani seninle beraber Hudeybiye'ye Mekke'ye daha doğrusu hareket etmemelerinden dolayı istiğfar istiyorlar. Sen onlara istiğfar etsen de istiğfar etsen, onlar için bağışlanma dilesen de Allah azze ve celle onların helakını onların önümünü dilediyse veya hutta mallarına ve ailelerine, çocuklarına, çocuklarına bir zarar dilediyse yahut da bir fayda dilediyse onların mallarının artması, onların ıslah olması hususunda bir şey dilediyse bunu Allah'tan bu Allah azze ve celle'nin murad ettiği şeyi engelleyecek kim var ki? bu ayet-i kerime bunu ifade ederdi. Yani Allah Azze ve Celle'ye galip gelecek, ona güç yetirecek kim olabilir ki? Demek istiyor diyor. Evet. Gata'de de bu ayet-i kerimen tefsirinde, ve kuntüm kavmen bura sizler helak olucu bir kavim oldunuz ifadesinde onlar bu Arap kabileleri Aleyhissalatü Vesselam ve beraberindeki kimselerin asla Medine'ye ailelerin yanına dönmeyeceklerini zannettiler. Onların öleceğini, helak olacağını zannettiler. Evet. Böyle tefsir edilmiş. Ama durum onların zannettiği gibi olmadı. Bilakis onlar Hudeybiye anlaşmasını yaparak zahirde kaybetmiş gibi gözükse de ileride sonra neticeleri bir zafer olacak ki en önemli şeylerden bir tanesi de bir İslam devletinin bir İslam'ın gücünün olduğunun ispat edilmesi ikrar edilmesi müşrikler tarafından kabul edilmesi olarak dönmüş olacaklardı anlaşmanın neticesinde evet ama bu Arap olan kimseler yani bu kabilelerden eee kendilerine işte mazaretler sunan sunan kimseler böyle bir zanda bulunuyorlar. Ali vesselam ve ashabı kesinlikle dönmeyecek zannediyorlar ve korkuyorlar yani. Çıkmıyorlar onlarla beraber. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kardeşlerim 70 tane deve ile birlikte 1400 kişiyle harekete geçiyor. Şimdi bunların delillerine bakacak olursak Ahmet'in müsnedinde Ahmet bin Hanbel'de Misver bin Mahreme'den ve Mervan bin Hakem'den gelen hadislerde şöyle diyor onlar Hudeybi'ye günü aleyhissalatü vesselam çıktı ve beyti yani mescidi haramı ziyaret etmek istiyordu. Savaş yapmak istemiyordu. Böyle bir yani isteği söz konusu değildi. Ve onunla beraber beraberinde 70 tane de deveyi sürüp götürdü. Evet. Kurbanlık için. Bu Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. Hesem derecesinde bir hadis. Buhari'de gelen bir hadiste Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan geliyor. Diyor ki biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la birlikte Hüdeybiye günü bize dedi ki diyor aleyhissalatü vesselam Sizler yeryüzünün en hayırlı kimselerisiniz. Böyle söylüyor ve onlar Hudeybiye için yani şey için Mekke'ye Umre için hareket ediyorlar. O zaman diyor Cabir bin Abdullah biz 1400 kişi kadardı. Sonra diyor ki eğer gözlerim görseydi diyor. Sonra hani bunu Cabir bin Abdullah sonraki gelen kimselere anlatırken söylüyor bunu tabii ki. Eğer gözlerim şu an gelmiş olsaydı size diyor beyat ettiğimiz ağacı gösterirdim. İleride söyleyeceğiz. Bir ağacın altında müşriklere karşı kesinlikle kaçmamak üzere, savaşmak üzere beyat alıyor aleyhissalatü vesselam. Sahabelerinden. Çok önemli bir beyat bu. Bunun üzerinde duracağız inşallah. Söz alıyor yani onlardan. O yüzden orası... Yani Rıdvan Beyatı diye geçer. İslam tarihinde de çok önemli bir e, şeye sahiptir. Öneme sahiptir. Ondan bahsedeceğiz inşallah. Eğer diyor görmüş olsaydım, gözlerim görmüş olsaydı o ağacı size gösterirdim diyor Cabri bin Abdullah. Demek ki o anda gözleri görmüyor. Evet. Bu hadisi Buhari rivayet ediyor. Hudeybiye Mekke'ye yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bir yer. Bir mevki. Az önce söylediğim gibi müellif orayı yani e, orayı uzaklığı malum. E, bir de bunun gazve diye isimlendirilmesinin sebebi diyor. Yani savaşla isimlendirilmesinin sebebi müşriklerin harekete geçmesi. Mekkeli müşriklerin Müslümanları engellemek onların Mekke'ye sokmamak için harekete geçmeleri, hazırlık yapmalarından dolayı gazbe diye isimlendirdim diyor. Yani savaş ismini koydum diyor. Müslümanlar Medine'den hareket edip Zulhuleyfe'ye geldikleri zaman ki bu Medine'nin yakınında çok yakın bir yer orada zaten ihrama giriliyor. Orada Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyor ve Umre için ihrama giriyor. Evet. Müslüm'ün rivayetinde Ebu Zübeyir'den e, rivayetle Cabir'den, Cabir bin Abdullah'tan şöyle işittiğini, duyduğunu anlatıyor. Diyor ki, ona soruyor Ebu Zübeyir Cabir'e, siz Zülhuleyfe denen mevkide orada bulunan bir ağacı kastediyor herhalde. Orada mı diyor Aleyhisselatü Vesselam'la beyatlaştınız? orada mı söz verdiniz diyor Cabir bin Abdullah anh, hayır diyor lakin biz e, Hudeybiye'deki ağacın altında o malum olan ağacın altında beyat ettik orada onunla beyatlaştık sözleştik diyor Zulhuleyfe'de iken Müslümanlar Zulhuleyfe'deyken aleyhisselatu vesselam değerli kardeşlerim bir gözcü yani casusu Huzai kabilesinde e, bu Sürbün Sufyan adında e, huzay kabilesine mensup bir gözcüğü gönderiyor. Mekke'ye. Mekkelerin olduğu yere, müşriklerin olduğu yere. Yani onların haberini almak için. Buhari'nin rivayetinde Misver bin Ahreme ve Mervan bin Hakem az önceki rivayet edenlerden e, bu olayı biraz daha geniş anlatıyor. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye günü çıktı. Ee, yaklaşık böyle yüzer yüzer grupla 1400 kişiydi diyor çıkanlar. Zülhüleyfe'ye geldiği zaman kurbanlıklarını işaretliyor. Yani bunlar Umre için e, kurbanlık diye onlara bir işaret damgalama yapıyorlar. Ve Umre için ihrama giriyor. Huzali bir adamı da Huza'i kabilesinden bir adamı da casus olarak Mekke tarafına gönderiyor. Evet bu hadis sahih ve Buhari'de rivayet edilmiş. Sonra Resulullah sallallahu Ruha bölgesine, o er-Kiye ulaşıyor ki burası eee Medine'den 73 km uzaklıktam gidiyor. Yani biraz mesafe kat ediyorlar. Sonra Aleyhissalatu vesselam Abu Katade adında bir sahabeyi eee başka bir tarafa gönderiyor. O ihrama girmemiş o zaman. Yani umre için ihrama girmemiş. Bir grup sahabeyle birlikte onu Gufe, eee Guqa diye bir bölge var. O Kızıldeniz'in eee kenarında sahil bölgesi o tarafa gönderiyor. Yani müşriklerden bir haber gelmiş. Baskın yapmak, hücum etmek, saldırma üzere Bu haberin doğruluğunu e, teyit etmek için gerçekliğini araştırmak için Ebu Katade ve bir grup askeri gönderiyor o tarafa. Bu olay da Buhari'de şöyle rivayet ediliyor. Aleyhissalatü Vesselam diyor yine Ebu Katade babasının haber verdiği üzere Aleyhissalatü Vesselam hac için, burada hac için diyor ama kastedilen umredir çıktı, hareket etti yani Medine'den onunla beraber insanlar da hareket ediyorlar ve bir grup taife de başka bir tarafa sapıyor, yani başka bir tarafa yöneliyor, içlerinde de diyor Ebu Katat'e de var onlar tedbirlerini alıyorlar, silahlarını alıyorlar ve biz beraber diyor, karşılaşıncaya kadar diyor, sahil yolunu tutun sahil yolundan hareket edin diyor sonra onlar sahil yolunu tutunca e, hepsi de o Ebu Katade'nin bulunduğu e, grubun içindekilerin hepsi de yine e, ihrama giriyorlar umre için ihrama giriyorlar ve dolayısıyla da yasaklı bir konuma girmiş oluyorlar Ebu Katade girmiyor ihrama girmiyor Hareket ederken bir ara bir vahşi bir böyle yaban yani eşeği görüyorlar ki bunu yemek caizdir, yaban eşeğini. Ebu Katade de bunu görünce ihramlı da değil de hemen üzerine saldırıyor ve yaban eşeğini kesiyor. Ondan sonra o onu getiriyor, koyuyor bir sofra hazırlıyor. Umre'ye giden o beraberindeki kimseler de o hayvan etinden yiyorlar. Bu bir av hayvanı yani av, av hayvanı. Yani yabani şey diye ismi geçer ama nihayetinde avlanılıp da yenilen caiz olan hayvanlardan. Evet. E bu katta da onlara bir ziyafet hazırlıyorlar birlikte yiyorlar. Sonra Ali İsnaat ve geliyorlar ve durumu anlatıyorlar. Biz ey Allah'ın Resulü karşılaştıkları zaman e, biz diyorlar ihrama girdik ihramlı olduğumuz halde yani bundan yedik diyorlar. Bu av hayvanından yedik. Ebu Katade ise ihrama girmemişti. E bir tane diyor yaban eşeği bir av hayvanı gördük. Ebu Katade de onun üzerine hücum etti, kesti. Bir de getirdi, bir sofra hazırladı. Beraber oturduk ve ondan onun etinden yedik. Biz diyorlar İhramlı olduğumuz halde av hayvanından yiyebilir miyiz? diyor Soruyorlar. Ve o ay hayvanından bir parçada et kalmış onu da getiriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki sizden birisi ona doğru yani işaret etti mi yahut da ona hücum edilsin diye böyle gösterdi mi, hücum etti mi İhramlı olanlardan bir tanesi onu işaret etti mi diyor. Onlar da hayır diyorlar. Diyor ki o zaman etten geri kalan kısmını yiyebilirsin. Dolayısıyla ihramlı bir kimsenin av hayvanı öldüremeyeceği gibi av hayvanına işaret de edemez. Bazı rivayetlerde e, derse gelmeden önce gördüğüm kadarıyla okuduğum kadarıyla sahabeler görüyorlar o av hayvanını gülüyorlar böyle ama hiç işaret etmiyorlar. Yani avı görünce gül, gülümsüyorlar sadece. Yani burada, şurada av var falan diye Ebu Katade'ye kesinlikle işaret etmiyorlar. falan Allah'ım. Netice itibariyle Ebu Katade de görüyor, av hayvanını hücum ediyor öldü. Onlardan bir tanesi hiçbir şekilde işaret etmediği için, göstermediği için veyahut onlardan biri de öldürmeye kalkışmadığı için Vesselam, av hayvanının yenilmesine, ihramlı iken yenilmesine izin veriyor onlara. Evet. sahabelerle bu durum yani böyle bir şeyle karşılaşmaları neticesinde bir sıkıntı hasıl olunca bu av hayvanından dolayı bir kısmı yiyor bir kısmı yemiyor imtina ediyor biz yani ihramlıyız nasıl yiyebiliriz şeklinde aleyhissalatü vesselamla işte o suguya denilen bölgede tekrar buraya gelince Ee, burası da diyor Medine'ye 180 kilometrelik bir uzaklıktaki bir yer. Ona soruyorlar aleyhissalatü vesselam da bu şekilde izin veriyor. Eğer siz o hayvanını öldürme hususunda iştirak etmediyseniz bir yani öldürme hususunda bir payınız yoksa yiyebilirsiniz diye izin veriyor. Sonra aleyhissalatü vesselam kardeşlerim ashabını e, usfan denilen yere kadar götürüyor. Burası da Mekke'ye 80 kilometrelik mesafede bir yer. O gönderdiği gözcü casus var ya Huzail'i, o geliyor Kureyş'in haberleriyle birlikte. Kureyş'in adam topladığı ondan sonra savaş için hazırlık yaptığı haberini getiriyor. Hatta Halid bin Velid o zaman daha Müslüman olmamış durumda. Halid bin Velid de bir grup Birliği ile birlikte araştırma yapmak için Kurail-i Gamim denilen bir bölge var. Burası da 64 kilometre Mekke'ye uzaklıkta bir yer. Oraya çıktığını Müslümanları gözetmek, araştırmak yani savaş için önceden hareket etmek için, öncü olmak için böyle bir harekete geçtiğini haber getiriyor. kuzail bu casus. Bu rivayette Buhari'de Ee, yine misver, Misver'in rivayetinde şöyle geliyor. Aleyhissalatü Vesselam Kadrul Eştat denilen bölgeye kadar geldi. Oraya geldiğinde de kendisinin gözcüsü yani casusu yanına geliyor. Kureyş diyor senin için insanları toplamıştır ve Ahabiş denilen yani kabile kabile böyle toplanıp da bir araya gelinen bir gruptu adı Ahabiş. Yani kabileler bir araya geldi. Seni de savaşmak ve Mescid-i Haram'a girmene de engel olmak için geldiler diyor. Hareket ettiler diyor. Eseratü vesselam yanındaki ashabına, o gruplara diyor ki: "Ey insanlar, bana fikrinizi söyleyin." Yani onlarla istişare ediyor. Eğer diyor, ben diyor şimdi onların çocuklarına, çoluklarına ailelerine hücum etsem ki onlar bizi diyor mescidi Haram'dan engelliyorlar, oraya girmemize engel oluyorlar. Ne dersiniz diyor? Eğer Allah azze ve celle onlar gelirlerse Allah azze ve celle bizim gözcümüzü, casusumuz casusumuz onlardan korumuştur. Gelecek olurlar da biz onlara hücum etsek ne dersiniz? Eğer gelmezlerse biz onları yani onların çocuklarını onlarla savaşılmış bir vaziyette bir başka rivayette geldiği üzere yani mahsum bir vaziyette terk ederiz diye onlarla istişare edince ne diyorsunuz yani nasıl hareket edelim onlara hücum edelim mi deyince Ebu Bekir anh diyor ki Allah'ın Resulü sen Neçide harama umre için geldin. Hiç kimseyi öldürmek veya hiçbir kimseyle savaşmak için hareket etmedin çıkmadın. Eğer bizim e, girmemize engel olunlarsa onlarla savaşırız diyor. Bunu da duyunca aleyhissalatü vesselam o zaman Allah'ın ismiyle hadin yürüyün diyor. Harekete geçiyorlar. Evet. Bu rivayet Buhari'de rivayet ediliyor. Bir başka hafızlarla Ahmet bin Hanbel'de aleyhissalatü vesselam harekete geçiyor. Kadri'l-Eştad bölgesine geldiği zaman bu da Usfan'a, o Mekke'ye yakın bir yer. Ee, gözcüsü yani casusu Huzay'la adam geliyor. Diyor ki, muhakkak Kab Kâb İbni Lüey ve Amr İbni Lüey e, Ahabiş denen gruplar yani kabilelerden oluşan grupları senin aleyhine toplamıştır. Ee, seninle savaşmak ve seni Ee, Mekke'den uzaklaştırmak girmeğine engel olmak için <gülüyor> böyle bir hazırlık yaptılar diyor. Aleyhisselatü Vesselam da ashabıyla istişare ediyor. Bana fikrinizi söyleyin. Bu insanların çoluğuna çocuğuna saldıralım mı? Onların üzerine hücum edelim mi? Ki onlar diyor o müşriklere yardım ediyorlar. Eğer onları ele geçirirsek ya aciz olarak oturur kalırlar Yahutta kurtulurlar diyor mahzun olarak. Yani ıı, mahzun bir şekilde uzun bir şekilde kurtulurlar. Eğer boyun eğerlerse de o zaman Allah azze ve celle Allah azze ve celle o boyunları ıı, mahrum eder. Yani o boyunları keser mahrum eder. Yahutta diyor yani onlara saldırırız, onları mağlup eder manasında bunu kastediyor Allahu alem. Yahutta isterseniz diyor biz Beyti Haram'a yani e, Mekke'ye Mescid-i Haram'a yöneliriz. Kim bizi e, şey yaparsa engellerse onunla savaşırız diyor. Yani oraya kadar kimseyle savaşmadan gideriz. engel olun varsa o zaman savaşırız diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh da diyor ki Ey Allah'ın Nebisi biz ancak buraya umre yapmak için geldik. Hiç kimseyle savaşmak için gelmedik. Bizimle mescid-i haram'ın arasına, yani mescid-i haram'ı ziyaret etmek, umre yapma ibadetimizin arasına girecek olurlarsa onlarınla savaşırız diyor. Aleyhissalatü vesselam da hadin o zaman diyor, yürüyün. Harekete geçiyorlar. Zuhre diyor ki hadisin ravilerinden bir tanesi Ebu Hureyre radiyallahu anh dedi ki diyor, ben aleyhissalatü vesselam'dan ashabıyla arkadaşlarıyla istişare edenden, daha çok istişare edenden hiç kimseyi görmedim. Yani o çok fazla istişare ederdi diyor. İmam Ahmet'in rivayetinde, bir başka rivayetinde de Aleyhissalatü Vesselam Usfan'a geliyor. <gülüyor> Büsür bin Süfyan el Kab ile karşılaşıyor. Ey Allah'ın Resulü işte bunlar Kureyşlilerdir. Senin diyor gelişini, hareketini duydular ve çocuk, çocuk hepsi beraber çıktılar diyor. Onlar diyor kaplanların derilerinden oluşan elbiseler giydiler. Kaplan derilerini giydiler. Ve Allah'a ahdettiler ettiler. Kesinlikle ebediyen zorla sokmayacaklarını yani Mescid-i Haram'a Mekke'ye sizi sokmayacaklarını Allah'la ahitleştiler ve Halid bin Velid de diyor onların süvarilerinin başında onların komutanı Kur'an-ı Gamim denen bölgeye çıktı diyor. Haber veriyor. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki Kureyş'in vay haline diyor. Onlar hat bitirmiştir. Yani Bedir Savaşı, Arkadir Uhud Savaşı orada bir zafer kazanıyorlar gibi gözüküyor ama aslında o da zafer değil. Hendek Savaşı'nda zaten yenilgi almışlar. Onları diyor hat bitirmiştir. Onlara ne oluyor ki benimle insanların arasını açsalar yani Mescid-i Aram'a girebilsem Eğer bize diyor isabet ederlerse, yani bize bir şeyle zarar vermek isterlerse ki bu istedikleri şeydir. Eğer Allah diyor beni onlar üzerine galip getirecek olursa o zaman da insanlar bol bol çok çok İslam'a girerler diyor. Eğer böyle yapmazlarsa, eğer ya benimle diyor insanların arasını açmazlar, yolumuzu açmazlarsa o zaman da savaşırlar. Güç kuvvetli o oldukları halde kendilerinde kuvvet olduğu halde savaşırlar diyor. Kureyş ne zannediyor diyor? Vallahi diyor ben Allah'ın beni gönderdiği şey üzere onlarla mücadele etmeye devam edeceğim ta ki Allah beni galip kılıncaya kadar. Diyor. Allah bana zafer verinceye kadar, üstün getirinceye kadar Allah'ın gönderdiği din üzere savaşmaya devam edeceğim. Yahudtan tek bir boynum kaldı diyor. Tek ben tek başıma kalırım diyor. Bu haldeyken, yani böyle oluncaya kadar devam edeceğim diyor. Sonra aleyhissalatü vesselam ashabına usfanda bir namaz kıldırıyor. Korku namazı. Yani normal vakit namazı eğer düşman karşısında kılınırsa bunun adı korku namazı oluyor. Yoksa nafile bir namaz değil. Evet. müşriklerin özellikle Halid bin Velid'in suvari birliklerinin yaklaştığını anlayınca aleyhissalatü vesselam korku namazı kıldırıyor. İlk korku namazı burada meşru oluyor. Evet. Yani bunun şeriata girmesi Usfan'da. Hudeybiye arazisinin olduğu Usfan bölgesinde gerçekleşiyor. İkindi namazında. Evet. Bu hadisi bize Ebu Davud, Nesa'ya hakim ve diğer hadis kitapları rivayet ediyor. Diyor ki, Ebu Ayyâş, Zargî adındaki râbi, Biz Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm'la beraber usfanda yedik. Usfan bölgesinde değil Müşrikler Halid bin Velid'in komutasında bizim karşımıza çıka geldilerdi. Onlarla bizim aramızda kıble vardı diyor. Onlarla bizim aramızda onlar diyor daha doğrusu bizimle kıble e, arasındaydılar. Yani kıble onların arka tarafında olmuş oluyor. Aleyhisselatü Vesselam bize öğle namazını kıldırdı diyor. Ama bu korku namazı olarak kılınmıyor bildiğimiz kadarıyla. Öğle namazını kıldırıyor. Müşrikler diyorlar ki bu hal üzere biz onlara hücum etseydik diyor. Onlar namazdayken biz onlara hücum edip ele geçirseydik diye hayıflanıyorlar. Neden yani namazdayken onlara saldırmadık diyorlar. Sonra diyorlar ki birbirlerine bir namaz daha kılacaklar. İkindi namazını kastediyor müşrikler. O namaz diyor onlara kendi canlarından ve oğullarından, çocuklarından daha sevgilidir. O namaza durdukları zaman, durdukları zaman onlara hücum edelim diye kararlaştırıyorlar. Evet. Aleyhissalatü Vesselam ashabına silahlarını almalarını o esnada zaten ayet geliyor. Onu söyleyeceğim biraz sonra. Aleyhissalatü Vesselam o ikindi için saf yapıyor insanları. İki tane saf yapıyor. İki saf haline. Sonra namazda duruyorlar. Kıyamdan sonra Şimdi d dört rekat ya iki, iki namaz dört rekat. Öğle namazda dört rekat iki rekat kılınıyor. Korku namazı iki rekattır. İleride eğer şey olursa imkan olursa ona da değineceğiz. Eğer savaş halindeyken 2 rekat kılma durumu yoksa bir rekata kadar düşürülebilir bu namaz. Korku namaz. Yani dört rekattık bir namazı savaş halinde bir rekat kılıyor, kılabiliyorsun. Çok vahim bir durumdaysa, ateş hattında isen... O zaman yürürken, biniliyken, araçtayken, yan üzereyken her halükarda bu namaz eda edilir diyor alimler. Evet. O detaya eğer e, burada değinilirse gireceğiz inşallah. Şimdi aleyhissalatü vesselam bu korku namazı, namazını kıldırırken ashabın iki saf yapıyor ve önlerine geçiyor. Karşılarında düşman var. Onların arkasında da kıble var. Kıbleye doğru yöneliyor Kıyamdan sonra hep birlikte rukuya geliyor. Ruku ediyorlar, hep birlikte birinci safta, ikinci safta e, rukudan doğruluyor. Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte. Sonra ilk saftakiler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeye gidiyor. Onlar da gidiyorlar ama arkadakiler ayakta duruyor. Ayakta bekçilik yapıyorlar, gözcülük yapıyorlar. Sonra onlar secde işini bitirip kalktıkları zaman, kıyama kalktıkları zaman arkadaki grup secde ediyor Onlar da secdelerini yapıyorlar. Birinci rekat her iki saf içinde ne oldu? Gerçekleşmiş oldu. Tamamlanmış oldu. Arka tarafta ayağa kalkınca arkadaki saf öne geçiyor. Öndeki saftakiler arkaya geçiyorlar. Birbirleriyle yer değiştiriyorlar. Sonra aleyhissalatü vesselam ruku ediyor. Hep beraber ruku ediyorlar. Öndeki safta, arkadaki safta. Sonra secdeye gidince sadece öndekiler secde ediyor. Ön saftakiler arkadaki saftakiler onları bekliyor Öndekiler secde edip secdeden kalkıp oturunca tahiyat için arkadakiler bu sefer secde ediyor. Secde işini bitirip onlar da oturuyorlar. Hep birlikte oturuyorlar. Tahiyattan sonra aleyhissalatü vesselam selam veriyor ve bu şekilde namazı eda ediyorlar. İkinci namazını bunun adı da korku namazı oluyor. Evet. İşte bu namaz Usfan'da Hudeybiye anlaşmasının hemen öncesinde vuku buluyor. Halid bin Velid o zaman işte atlıların başında ya, dehşet içinde seyrediyorlar. Yani aleyhissalatü vesselam ve ashabının bu haldeyken namazlarını şaşırarak seyrediyorlar. Onlar Müslümanlara atlı birlikleriyle saldırma planı ve programı yaparken Namaz halindeyken, silahlarından gafil iken saldıralım diye plan program yaparken işte <gülüyor> o o anda, o saatlerde, o dönemde Allah Azze ve Celle vahyini gönderiyor. Bu vahiy yani bu husustaki ayetler Nisa suresindeki ayetler. Bakın orada ne diyor? Ve ida kuntu feehim fa aqamt lahumus salate fal takum ta'ifetun minhum ma'a sen onların içerisinde olduğun zaman onlara namazı kıldır. Onlardan bir grup da seninle beraber namazı kılsınlar. Ve yakhudhu silahatahum. Silahlarını da alsınlar. Silahlarını alsınlar. Fe ida sajadu falyakun min wara'ikum Siz secde ettiğiniz zaman sizin arkanızda olsunlar diyerleri. Ayet ne kadar böyle açık anlatıyor. Velteti taifetun ukura, lem yusallu, fel yusallu. Sonra namaz kılmayan diğer grup gelsin ve onlar namaz kılsınlar. Fel yusallu maka, seninle birlikte. Vel yehkudu hidrahum ve eslihatahum. Onlar da tedbirlerini ve silahlarını kuşanıp, kuşanıp alsınlar. Vedellezine keferu, lev taghufluna an eslihatikum ve emtiatikum. Kafirler ister, ister ki... Siz silahlarınızdan ve eşyalarınızdan habersizken, gafilken bir anda hucum etmek isterler. Size baskın yapmak, hucum etmek isterler. feyemiluna aleykum meyleten vahide. Yani size tek bir hucumla hucum etmek isterler. vela cunaha aleykum inkane bikum ezem min mataran, ev kuntum merda. en tadavu eslahetekum. Eğer yağmurdan dolayı bir sıkıntı olacak olursa Yağmurdan dolayı bir eza görecek olursanız veya hutta hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur diyor. Ve hudu hizrakum. tedbirinizi alın. Tedbirinizi alın. İnna Allah-ı a'delil Allah kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır diyor. Ve hudu Bu birçok şey için geçerlidir. Tedbiri almak. Önce i̇lk, ilk önce insan tedbirini alır. Ondan sonra Allah'a te tevekkül eden. Allah kâfirler için diyor, alçaltıcı bir azap, azap hazırlamıştı. Ve izâ qadete'tu's salate, salate namazı <gülüyor> tamamladığınız zaman, fezkurullaha kıyamen ve ku'uden ve ala Allah azze ve celleyi ayaktayken, otururken ve yani üzere yatarken anınız. Fezet ma'ne'tum fe'akimus salate. E, mutmain olduğunuzda, artık rahata kavuştuğunuzda namazı ikame edin. Bak. Namazı ikame edin ifadesi çok önemli. Namazın ikame kelimesi hususunda e, Abdurrahman, sa'id-i namazın zahiri ve batını yönüyle, yani ne demek? Bütün rukunların yerine getirerek ve kalben huşulü bir şekilde Allah'tan korkar, ondan sonra Onda, ona karşı saygı duyar bir vaziyette, kalbinde hazır haldeyken e, namazı kılın manasına gelir diyor. İkamet-i salah. İkame, kelimesi bu anlama gelir. Yani namazı iç ve dış yönüyle yerine getirmek anlamına gelir sana Namazı yerine getirir. Yani bütün halleriyle, bütün lukunlarıyla artık namazı kılın. İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevgûte. Muhakkak ki namaz mü'minler üzerine Vakitleri artık tayin edilmiştir. Yani vakti geldiğinde namazınızı kılın diyor. Evet bu ayetler. Dikkat ederseniz bu ayetler Hendek savaşından sonra geliyor. Hendek harbini daha önce işledik. Yani kronolojik tarih sıraya göre gittiğimizde Hendek harbinden sonraya denk geliyor. Hendek harbinde ne yaptı yaptıydı aleyhissalatü vesselam? E, Hendek'i kazma işinden dolayı öğleyi, ikindiği ve akşamı akşamın vaktinde kılıyor. Yani Ne yapıyor? kaza ediyor. İşte bu bu ayetle Ebni Kesir Rahimahullah'ın da ifade ettiği üzere artık savaşta dahi olsa namazın geçirilmeyeceğini do dolayısıyla bilerek uyumanın ve unutmanın dışında namazın kaza olmadığına ne yapıyor? Açıkça işaret ediyor. Bu korku namazıyla ilgili birkaç suret vardır. Onlardan bir tanesini daha zikredip bitirelim inşallah. İmam Ahmed'in e, rivayetinde sahih bir rivayetle E Aleyhissalatu vesselam Cabir Radiyallahu Ta'ala'dan rivayet ediliyor. Bu korku namazı e, için hazır olduğu vakit korku namazı eee <gülüyor> kılacağı zaman namaz vakti geldiğinde insanlar iki gruba ayrılıyor. Bir gruba düşman tarafına, düşmanın bulunduğu karşı tarafa gözcü olarak, bekçi olarak gönderiyor. Diğer grupla birlikte namaz kılıyor. İki rekatlık bir namaz kılıyor. 4 rekatlık namazı iki rekat kılıyor. Sonra o iki rekat kıldırdığı kimseler, arkasında kıldırdığı kimseler gidiyorlar. O düşman tarafında bekleyen, gözcülük eden kimselerin yerini alıyorlar. Onlar da geliyorlar aleyhissalatü vesselamın arkasına. Aleyhissalatü vesselam namazda. Aleyhisselatü Vesselam onlara da iki rekat namaz kıldırıyor. Selam veriyor. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam dört rekat namaz kılıyor. Onlar ikişer ikişer rekat namaz kılmış oluyorlar. İşte bu da ikinci bir türüdür. Buna da biz sünnette tenavu çeşitlilik diyoruz. Bunlardan hangisi uygun olursa o e, ne yapılabilir? Yapılabilir. Birincisi dediğim gibi hep birlikte kılıyorlar ama arkadaki saf ne yapıyor? Hep gözcülük yapıyor. Öndeki <gülüyor> secdeye gidiyor, kalkıyor. Sonra arkadaki secdeye gidiyor, kalkıyor. Sonra yer değiştiriyorlar. Önce önceki secde ediyor. Sonra arkadakiler secde diyor Beraber ruku ediyorlar filan. Ondan sonra hep birlikte iki rekat namaz kılıp selam veriyorlar. Bunda da imam sadece dört rekat namaz kılıyor. Arkadakiler bir grup bekliyor iki rekat namaz kılıyorlar. Sonra... Ee, düşman tarafındaki olanlar geliyor. onlardaki rekat namaz kılıp ondan sonra selam veriyorlar. İmam dört rekat kılmış oluyor. C de, cemaatte grup grup ikişer rekat kılmış oluyorlar. Evet bu şekilde de korku namazı yani vakit namazı. Bak yanlış anlaşılmasın. Bunlar vakit namazıdır. Bu şekilde korku namazı da e şeriata girmiş oluyor. Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde buradan çıkaracağımız dersleri söyleyeceğiz. Ondan sonra Hudeybi'ye anlaşmasına yahut diğer bir I de savaşına devam edeceğiz. Hadi vallahi alam ve sallallahu ala nebiyina Muhammed Allah aleyhi ve sellem ve hamdülillahi